Akıl 4 kısımdır. 1. aklı meaş, 2. aklı mead, 3. aklı nurani, 4. aklı kül. Allahu Teala birisine çekişiyor. Birisine تنbih ediyor, diğerine soprasını açmış, bir diğerini kucaklamış. 4 derece aklın izahı. 1. aklı meaş. Bu akıl sahipleri baygındır. Kısa görüşlüdür. Sadece görünüşe göre hüküm yürütür. Ayet-i Kerime'de onlardan kimi nefsine zulmedendir buyruluyor. Fatır 32 Allahu Teala bizi kendisini bilmemiz ve kendisine ibadet etmemiz için yarattığı halde nefsi emmaredeki bu insanlar emaneti ilahi olan aklı kötüye kullanmış, gönderiliş sebebini bilememiş, lütuf ve ihsanları vereni unutmuş, şeytana uymuş, dünyaya tapmış ve böylece yolunu değiştirmiştir. Allahu Teala kendisini unutanlara, zikirden ve fikirden gafil olanlara fasık ismini vermiş. Ayet-i kerimesinde şöyle buyurmuştur. Allah'ı unuttuklarından dolayı Allah'ın da kendilerini unutturu, e, unutturduğu, kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkmış fasıkların ta kendileridir. Haşır. 19. Sarhoş gibi ne yaptıklarını bilmezler. Ahirette kendilerini azaptan kurtaracak, ilahi hoşnutluk kazandıracak olan işlere yönelmezler. Onlar dünya hayatını ahirete tercih ettiler. Maide 1.7. Ayeti kerimesinde beyan buyurulduğu üzere aklı me'aşta olanlar sadece dünya hayatına rağbet ederler. Aynı bu sabah bizim yaptığımız gibi. Yani nasıl bitti sabah sanırım farkındasınızdır. Dünyayı mabut edinerek ona taparlar. Zamanlarını bütünüyle dünyaya hasrederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde buyururlar ki Down Arrow Dünyaya muhabbet etmek büyük günahların en büyüğüdür. Nefsin arzularına uymuş, zevk ve sefaya dalmış, gerçek hayatın bu dünya hayatı olduğunu zannetmiş, böylece ömrünü tüketiyor. Gerçek hayatın ölümden sonra başlayacağını bilmiyor. Diğer bir hadisi şeriflerinde ise şöyle buyururlar. İnsanlar uykudadırlar. Öldükten sonra uyanırlar. Halk için uykuda. Çünkü haktan sapmış, ben bunu okumayacağım ya, ciddi söylüyorum, Türkçe mi iyi değil.